İnternet'ten müzik ve video indirmek caiz midir? Şimdi İslam dini emeğe büyük önem vermiş. Ayeti kerimede "Ve leysel insani illa ma se'ah'' buyruluyor. İnsan için çalıştığının karşılığı vardır. ...ayet-i kerimesi... ...insan emeğine önem verildiğini... ...beyan ediyor. Şimdi internete... ...verdiğiniz müzik... ...cd veyahut herhangi bir... E, ...unsurun... ...oradan indirilmesi eğer... ...sahibinin... ...yahut o sahibinin... ...temsilcisi olan kişilerin... ...kanuni temsilcilerinin... ...müsaadesiyle oluyorsa... ...yahut... E, ...cd, müzik yahut herhangi bir metni internete veren kişi e, bunun indirilmesini yasaklayıcı bir beyanda bulunmuyorsa daha doğrusu bu kamuya mal olmuş bir meseleyse o müziğin yahut o metnin o CD'nin e, indirilmesi ve ondan istifade edilmesinde bir sakınca olmaz. Ancak mesela şifreyle girilebilen bir unsursa yahut bu CD'nin yahut metnin, orijinal metnin sahibi kopyalanmasını yasaklıyorsa ve bu da yazılı olarak orada beyan edilmişse bunu orijinal metnin sahibinden yahut o CD sahibinden izin almadan kullanmanız dinen caiz olmaz.